8. Afet Lanet Etmek Lanet etmek ister hayvana, ister cansız varlıklara, ister insana olsun hepsi de dinimizce kötü görülmüştür. Bu konudaki hadis ve haberler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin lanet etmez. Allah'ın laneti... Onun gazabı ve cehennemle birbirinize lanet okumayın. Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh der ki, Bir toplum lanetleştikleri müddetçe azabı hak eder. İmran bin Hüseyin radıyallahu an şöyle anlatır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir seferdeyken Medine ile sahabi hanımlardan biri, Devesi iyi gitmediğinden dolayı sinirlendi ve deveye lanet etti. Bunun üzerine peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, devenin sırtındaki yükleri alın, üzerini çıplak bırakın, semerini çıkarın. Çünkü o deve lanete uğramıştır buyurdu. Hadisi nakleden İmran radiyallahu anh der ki, ben bundan sonra o devenin insanların arasında dolaştığı halde kimsenin ona dokunup yanaşmadığını hala görür gibiyim. Ebu Derda demiştir ki, bir insan yere lanet etse yer ona şöyle seslenir. Kim Allah Celle Celaluhu'ya daha çok asi ise Allah Celle Celaluhu ona lanet etsin. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bazı kölelerine lanet ettiğini duydu. Bunun üzerine Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebubekir radıyallahu anh'a doğru yöneldi ve, ey Ebubekir, hem sıddıklık hem de lanetçilik bir arada olur mu? Hayır. Kabe'nin rabbine yemin ederim ki olmaz. Buyurdu. Bu sözünü iki üç kere tekrarladı. Bunun üzerine Ebubekir radıyallahu anh kölelerini azat etti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yanına gelerek bir daha lanet etmeyeceğim diye söz verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz lanet ediciler kıyamet günü ne şefaat edebilir ne de şahit olabilir. Hazreti Enes radıyallahu anh şöyle der. Bir adam devesinin üzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yürürken devesine lanet etti. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona Ey Allah'ın kulu laneti uğramış bir devenin üzerindeyken bizimle beraber yürüme buyurdu. Allah Resulü bu sözü yapılan işin hoşuna gitmediğini belirtmek için söylemiştir. Lanetin manası Lanet etmek Allah Celle Celaluhunun rahmetinden kovmak ve uzaklaştırmak manasındadır. Bunu da küfür ve zulüm gibi Allahu Teala'nın rahmetinden uzaklaştıran sıfatlara sahip olanlardan başkası için kullanmak caiz değildir. Mesela Allah Celle Celaluhunun laneti zalimler üzerine veya kafirler üzerine olsun denebilir. Laneti Kur'an ve hadiste geçtiği kadar sınırlamalıdır. İntikam ve keyfimiz için lanet etmemelidir. Lanet okumada büyük tehlike vardır. Çünkü bir kimse için Allah Celle Celaluhu şu onu rahmetinden uzaklaştırmıştır demek ancak Allah Celle Celaluhu'ya ait bir hükümdür. Rahmetten kimin uzaklaştığını Allah'tan başka kimse bilemez. Bir de Yüce Allah bildirmişse peygamberi de bilir. Laneti gerektiren sıfatlar Laneti gerektiren sıfatlar küfür, bid'at ve açıkça işlenen günah olmak üzere üç tanedir. Her bir lanet de üç kısmı ayrılır. Birincisi umumi vasıfla lanet etmek. Mesela Allah'ın laneti kafirler üzerine olsun, bid'atçılar üzerine olsun ya da fasıklar üzerine olsun demek gibi. İkincisi daha hususi vasıfla lanet etmek. Mesela Allah'ın laneti Yahudilere, Hıristiyanlara, Mecusilere, Kaderiye fırkasına, Haricilere, Rafizilere, Zina edenlere, Zulüm yapanlara, Faiz yerlere olsun gibi. Bütün bunlar caiz olmakla beraber bitatçıların vasıflarını lanet etmek tehlikelidir. Çünkü bitatın bilinmesi zordur. Onun hakkında açıkça bir rivayet yoktur. Bundan dolayı umum insanları bu kısım lanetten sakındırmalıdır. Zira karşısındaki de aynısıyla ona karşılık verir ve böylece insanlar arasında çekişme ve fesat baş gösterir. Üçüncüsü bir şahsa lanet etmek. Bu da çok tehlikelidir. Mesela Zeyde Allah Celle Celaluhu lanet etsin, o kafirdir, fasıktır ya da bidatçıdır demek gibi. Bunun izahı şöyledir. Ayet ya da hadisle laneti sabit olan kişilere lanet okumanın bir zararı yoktur. Allah Celle Celaluhu, Fıraun'a lanet etsin, Ebu Cehil'e lanet etsin gibi. Zira bunların küfür üzere öldükleri sabittir. Onların durumunu şeriat haber vermiştir. Fakat zamanımızda yaşayan birine lanet okumak ise uygun değildir. Zeyde Allah Celle Celaluhu lanet etsin, o Yahudidir gibi bir ifade kullanmak tehlikelidir. Belki o Müslüman olur ve Allah Celle Celaluhu'ya yakın olarak ölür. Bu takdirde onun melun olduğuna nasıl hükmedilir? Küfür üzere yaşayana lanet etmek. Soru, şu an Müslüman olan birine ileride dinden çıkma ihtimali olduğu halde şimdiki haline bakarak Allah Celle Celaluhu rahmet etsin diniliyor. Şu an kafir olana da her ne kadar ileride Müslüman olma ihtimali olsa da şimdiki haline bakarak Allah Celle Celaluhu ona lanet etsin denilemez mi? Cevap, şunu iyi bil ki bizim Allah Celle Celaluhu rahmet etsin sözümüzden maksadımız Allah Celle Celaluhu onu rahmete sebep olan İslam dini üzere itaat üzere sabit kılsın demektir. Fakat yaşayan birine Allah Celle Celaluhu lanet etsin o Yahudidir sözünden maksat Allah Celle Celaluhu onu lanete sebep olan küfür üzerine sabit kılsın demek olur ki bu uygun olmaz. Bunun için yaşayan mümine Allah Celle Celaluhu rahmet etsin denir. Ancak yaşayan kafire Allah Celle Celaluhu lanet etsin denmez. Çünkü böyle demek küfrü istemek olur. Küfrü istemek de küfürdür. Şöyle denebilir. Eğer küfür üzere ölürse Allah Celle Celaluhu ona lanet etsin. Eğer İslam üzere ölürse lanet etmesin, rahmet etsin. Bu gayiptir. Gayba ancak Allah Celle Celaluhu bilir. Kayıtsız şartsız lanet okumaktaysa küfürle İslam arasında gidip gelme söz konusu olur. Yani Allah lanet etsin dese, lanete uğrayan Müslüman olarak ölse, lanet okuyan küfrü istemiş olur. Kafir olarak ölmüşse de lanet yerini bulmuştur. Lanet okuyan zarar görmez. Bu durumda çok tehlikelidir. Fakat laneti terk etmekte ise hiçbir tehlike yoktur. Kafir için bile lanet etmek bu kadar tehlikeli ise Fasık ve bitatçı için lanet okumamak daha iyidir. Belirli şahıslara lanet etmek de tehlikelidir. Çünkü şahısların halleri değişir. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdikleri müstesna, onun kafir olarak öleceğini bildirdiği kimselere lanet etmek caizdir. Bunun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir takım kimseler için lanet etmiştir. Kureyş'ten bazıları için şöyle demiştir. Allah'ım Ebu Cehil ve Utbe bin Rebiya'yı sana havale ediyorum. Bedir'de küfür üzere öldürülen bir cemaatin ismini zikretmiştir. Akıbetinin ne olacağı bilinmeyen kişiye lanet etmek ise yasaklanmıştır. Rivayeti edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mauna kuyusunda bulunan sahabileri öldürenlere bir ay sabah namazının ikinci rekatının rükundan sonra okuduğu kunut duasında lanet okudu. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Allah'ın onların tövbelerini kabul etmesi veya azaplandırmasından dolayı senin elinde bir şey yoktur. Çünkü onlar gerçekten zalimlerdir. Yani onlar belki Müslüman olurlar. Bu derece lanete müstahak olduklarını nereden biliyorsun? Kafir olarak ölene lanet etmek. Küfür üzere öldüğünü bildiğimiz birine şayet Müslüman olan yakını incinmeyecekse lanet etmek ve kötülemek caizdir. Eğer incinecekse caiz olmaz. Rivayete edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e giderken bir kabrin yanından geçtiği sırada Ebubekir radıyallahu anha bu kabrin kime ait olduğunu sordu. Ebubekir radıyallahu anh bu Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme asi olan Said bin As'ın kabridir dedi. Bunun üzerine onun oğlu Amr bin Said hızlı ve Ey Allah'ın Resulü ''Bu Ebu Bekir'in babası olan Ebu Kuhafe'den daha fazla yemek yediren ve daha fazla düşman kellesi vuran adamın kabridir.'' dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh ise ''Ey Allah'ın Resulü bu adam benimle nasıl böyle konuşuyor?'' deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Amr bin Said'e ''Ebu Bekir'e dilinle sataşma.'' buyurdu. Ve Amr bin Said oradan uzaklaştı. Bundan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir anh'a şu ikazda bulundu. Ey Ebu Bekir! Kafirlerden bahsedince umumi lafızlarla anın. Hususi kelimelerle, isimle andığınızda çocukları babaları için kızarlar. Bu olaydan sonra halk kafirleri isimleriyle anmaktan kaçındı. Nuayman adında biri içki içmişti. Bu yüzden birkaç defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında ceza almıştı. Bunun üzerine sahabelerden biri lanet ulasıca ne kadar da içki içiyor dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adamı uyararak kardeşine karşı şeytana yardımcı olma buyurdu. Bir rivayette ise öyle söyleme çünkü o Allah ve Resulünü çok sever buyurarak lanet okumalarını yasaklamıştır. Bu hadise gösteriyor ki belirli bir günahkara lanet etmek caiz değildir. Özetle diyebiliriz ki şahıslara lanet etmekte tehlike vardır. Bundan her mümin sakınsın. Şeytana bile lanet okumamakta bir tehlike yokken başkalarına lanet etmemekte hiç tehlike yoktur. Kerbela katillerine lanet etmek Soru Hazreti Hüseyin radıyallahu anh efendimizi öldüren ya da öldürülmesini emreden Yezid hakkında lanet etmek caiz midir? Cevap: Yezid'in öldürdüğü veya öldürttüğü iddiası kesin belgelerle sabit olan bir şey değildir. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ı o öldürdü ya da öldürttü demek bile caiz değilken lanet etmek kesinlikle caiz değildir. Zira kesin belgeye sabit olmadığı halde bir Müslümana büyük günah nispet etmek caiz görülmemiştir. i̇bn Mülcem adındaki kişi Hazreti Ali radıyallahu anhı, Ebu Lü'lu adındaki kişi de Hazreti Ömer radıyallahu anhı şehit etti denilir. Çünkü bu tevatur yoluyla sabit olmuştur. Kesin belge olmadan bir Müslümanı günah veya küfürle karalamak caiz değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur hiç kimse kimseyi küfür ya da günahla suçlamasın eğer suçladığı kimse dediği gibi değilse söyledikleri kendisine döner yine şöyle buyurmuştur bir kimse birinin kafir olduğunu söylerse o söz ikisinden birine döner eğer söylediği kimse hakikaten kafirse dediği gibidir şayet kafir değilse onu kafirlikle suçladığı için o kafir olur. Bu hadiste anlatılan Müslüman olduğunu bildiği halde onu kafirlikle suçlayan içindir. Şayet bid'at ya da başka bir sebepten ötürü kafir olduğunu zannederek böyle söylese, söyleyen hata etmiş olur. Ancak kafir olmaz. Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Bir Müslümana sevmekten ve adil imama isyan etmekten seni sakındırırım. Ölüye lanet etmek. Ölülere lanet okumak daha da çirkindir. Meşruk radiyallahu anh der ki, Hazreti Aişe radiyallahu anh'ın huzuruna gitmiştim. Bana Allah Celle Celaluhu'nun laneti üzerine olasıca falanca ne yapıyor diye sordu. Ben de vefat etti dedim. Bunun üzerine, Allah Celle Celaluhu rahmet etsin dedi. Ben hayret ederek, biraz önce lanet ettin, şimdi rahmet diliyorsun, bu nasıl oluyor demem üzerine bana şunu söyledi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ölülere sövmeyin, çünkü onlar önceden hayattayken gönderdiklerine kavuşmuşlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur. Ölülere sövmeyiniz. Bu sebeple hayattakileri yakınlarını üzmüş olursunuz. Bir hadis de şöyledir. Ey insanlar! Ashabım, kardeşlerim ve hısımlarım hakkında benim hakkımı koruyun. Onlara sövmeyin. Ey insanlar! Biri ölünce onu hayırla anın. Hz. Hüseyin radiyallahu anh'ın katiline lanet etmek. Soru. Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ı şehit edene ya da emri verene Allah Celle Celaluhu lanet etsin denir mi? Cevap, en doğrusu şöyle demektir. Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ın katili tövbe etmeden öldüyse Allah Celle Celaluhu ona lanet etsin. Çünkü tövbe ettikten sonra ölme ihtimali de vardır. Şüphesiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin amcası olan Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın katili Vahşi bin Harp, Hazreti Hamza'yı şehit ettiğinde Müslüman olmamıştı. Ancak daha sonra hem Müslüman olduğu hem de bu yaptığından tövbe ettiği için ona lanet etmek caiz değildir. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ı katledenin meselesine gelince, öldürmek fiili büyük günahlardandır ancak küfür mertebesine varmaz. Lanet okurken tövbe etmemişse, kaydını koymadan Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ın katiline lanet olsun demek tehlikelidir. Lanet etmemekte ise hiçbir tehlike yoktur. Bu daha uygundur. Biz bunları insanlar hayatlarında lanet kelimelerini çok kullandıkları ve dillerini gelişi güzel salı verdikleri için anlattık. Halbuki Müslüman lanet edici olmaz. Dili lanete alıştırmak doğru değildir. Lanetin yerine susmayı tercih etmek. Lanet ancak kafir olarak öldüğü bilinenlere veya vasıflarıyla bilinen gruplara edilebilir. Şahıslara değil. Fakat bunlara lanet etmek yerine Allah Celle Celaluhu'nun zikriyle meşgul olmak daha iyidir. Bunu da yapamıyorsa susmakta selamet vardır. Mekki bin İbrahim rahmetullahi aleyh der ki, İbn Avn rahmetullahi yalehinin yanında oturuyorduk. Bazıları Bilal bin Ebu Bürde'ye lanet ediyor, aleyhinde konuşuyorlardı. İbn Avn ise susuyordu. Bunun üzerine "Ey İbn Avn, biz bunları onun sana karşı yaptığı kötülük ve eziyetinden dolayı söyledik." dediler. İbn Avn ise Kıyamet günü amel defterimden biri la ilahe illallah, diğeri ise Allah celle celaluhu falan kişiye lanet etsin olmak üzere iki kelime çıkar. Benim amel defterimden la ilahe illallah kelimesinin çıkmasını lanetin çıkmasına tercih ederim dedi. Adamın biri Allah Resulüne bana tavsiyede bulun dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sana kesinlikle lanetçi olmamanı tavsiye ederim buyurdu. i̇bn Ömer radiyallahu anh der ki, Allah Celle Celaluhu'nun en çok kızdığı insanlar, başkalarını çekiştiren ve lanet edenlerdir. Alimlerden biri de, mümine lanet etmek, onu öldürmek gibidir demiştir. Hammad bin Zeyd bunu rivayet ettikten sonra, ben çekinmeden, bu söz peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aittir diyebilirim demiştir. Ebu Katade demiştir ki mümine lanet etmek onu öldürmek gibidir. Bu söz Allah Resulüne ait bir hadis olarak da nakledilmiştir. Beddua etmek. Zalim bile olsa bir insana beddua etmek lanete yakın bir şeydir. Mesela Allah onun bedenine afiyet vermesin ona selamet vermesin gibi ifadeler beddua olup bunların hiçbiri dinimizce hoş görülmemiştir. Hadis-i Şerif'te şöyle bildirilmiştir. Mazlum zalime öyle beddua eder ki, ettiği beddualar zalimin zulmüne denk olur. Bedduada ileri giderse, kıyamet günü zalimin ondan alacağı olur.